Velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve yine Muhammed. Selamun Aleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Geceniz hayır olsun davetimize icabet ettiğiniz ve bu vakti en önemli sermayenizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizi daha önce bu aciz kardeşinizi takip eden veya ilk defa izleyecek olan kardeşlerimiz bu canlı yayınımıza veya YouTube'dan tekrarını izleyen kardeşlerimiz, siz de yayınımıza hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle beraber, belki bazı kardeşlerimizin yakinen bilmediği yani merak etmediği, takip etmediği, bazı kardeşlerimizin de yakinen bildiği konular olmakla beraber 3-4 ayrı mevzudan bahsetmeye çalışacağım. Belki bir mevzu size çok da böyle e, önemli gelmeyebilir ama sabırla dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ediyorum, istirham ediyorum. Değerli kardeşlerim, ilerleyen dakikalarda, bu birkaç gündür gündemde olan bir mevzu var. O mevzu da aynen korona veya COVID-19 virüsü imtihanı vardı dünyanın. Hepimizin paylaştığı buna benzeyen bir komplo teorisi diye aktarıldı birkaç gündür. Güneşte büyük patlamalar var. Daha önce de güneşte patlamalar oldu. Güneş patlaması nedir? Böyle özetle aktarmaya çalışacağım. Ama gündemde olmasının bir sebebi var. Mars büyüklüğünde, yani dünyamızdan daha büyük bir leke var ve yoğun patlamalar var güneşte. Bunun gündelik hayatımıza bazı efendim etkilerinin olacağı söyleniyor. Hatta o komplo teorileri dediğim bir mevzu daha var. Birileri de diyor ki elektriklerin veya buna bağlı sistemlerin çalışmaması için birileri tarafından bu güneşteki patlamalar bahane olarak değerlendirilecek. Are 2770 ismi verilmiş. O patlamalardan ve o lekeden de inşallah bahsetmeye çalışacağız. Bundan hatırlayanlar vardır. Bir buçuk sene evvel insanları kandırma yolları diye bir videomuz vardı kanalımızda mevcut. Onda da bununla ilgili bir iki girizgah yapmıştım. Hem onunla bugünkü programı birleştirip her izleyen kardeşimizin anlayabileceği şekilde bu olaylar nedir? Hem gündemden de kopmamış oluruz. Bunları paylaşmak istiyorum. Ama oraya geçmezden evvel önemli bir mevzu var. Sizle e, çok ilişkili bulduğum o da Gelen mesajları kontrol ediyorum. Gerek Instagram'a, gerek YouTube veya e-postaya, radyoya gelenler de dahil olmak üzere genel manada bir mutsuzluk var. Bunun üzerine biraz konuşup biraz daha şükran duygusunu geliştirmenin formüllerini araştıralım. Onu masaya yatıralım istiyorum. Allahu Teala dilimizin bağını çözsün ve hayırlar anlatmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, hem sizler hem bizler. Şimdi, ilk önce bir kardeşimizin e, mesajıyla başlamak istiyorum. Son bölümde sizin mesajlarınızı okuyacağım, merak etmeyin. Ama daha öncesinde, hocam diyor yine, sizin hoca olmadığınızı biliyorum. Yani siz üzerine basa basa hoca değilim diyorsunuz. Peki neden selam, kelam ve salavatla başlıyorsunuz demiş? İnsanlar sizi hoca zannediyorlar demiş. Değerli kardeşim, Allah razı olsun. Şimdi şunun altını çizelim muhabbetimize başlamadan önce. Bir yanlış anlama var. Bir algı daha doğrusu bu. Efendim, e, sanki İslam dini sadece alimlere ve hocalara emirler veriyor, hacılara emirler veriyor. Hayır. Her birimiz Müslüman olarak belli başlı görevlerimiz var. Onlardan bir tanesi de elbette bir işe başlarken hem besmele çekmektir. Besmele çekemediniz. Allahu Teala'ya hamd etmektir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumaktır ve selam vermektir. Bu hem sünnettir hem de bir işe siz hamdele salvele ile başlamış olursanız Allah'ın Celle Celaluhu ismini anlarsanız o hanede, o yerde bereket olur. Biz de böyle düşünüyoruz acizane. Hoca olduğumuzdan değil. Bunu bir kez daha anlatmış olalım. Şimdi kardeşlerim sizin selamlarınıza, kelamlarınıza devam edeceğiz. ikinci bölümde yani ilerleyen e, saatte Okuyacağım Ama onun öncesinde iyi bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Yanlış anlattığım veya sizin yanlış gördüğünüz bir yer varsa yoruma yazabilirsiniz. Şöyle, insanlarda siz, ben, sizin gözlemledikleriniz, acizane etrafta gördüklerim, sizden gelenlerden biliyoruz ki, mutsuzluk bir virüs gibi, hatta COVID-19'dan daha tehlikeli olmak üzere her birimize geldi ve yayılıyor. Hangi yerde çalışırsanız çalışın, hangi ilde, hangi mahallede oturursanız oturun, isminiz, nereli olduğunuz, isminizin dışında, maddi durumunuzda hiç önemli değil, her insanda giderek artan bir mutsuzluk ve şükürsüzlük hakim. Bunun elbette ki nedenleri var, bunun çözümleri var. Bugün bu çözümler işte şunlardır, bunu yaparsanız kurtuluşa erersiniz diyemem. Çünkü bu kadar basit değil ama çabalamış oluruz bugünkü programda. İnsanlar yorgun, bitkin. İnsanlarda genel olarak bir sabırsızlık var, tahammülsüzlük var. Her konuda bu böyle oluyor. Dedim ya, COVID-19'dan daha zararlı bir virüs bu. Mutsuzluk virüsü. Küçücük çocuklarımız 7-8 yaşında. Bu yavrularımız o kadar mutsuzlar ki... ...eğer ellerinden dünya ile tek bağları olan cep telefonunu, tableti alırsanız... ...mutsuz görüyorsunuz. Dışarıdan gören bir insan diyor ki... ya. Galiba bu çocuk 20 sene 30 sene sıkıntı yaşamış. Kirasını verememiş, sevdiğinden ayrılmış, cezaevine girmiş, iftiraya uğramış. Bir mutsuzluk var. Biraz daha ilerliyoruz ergenlik yaşlarında ve daha ilerleyen yıllarda ve bizim gibi orta yaş ve üzerinde de oluyor bu içinde olduğumuz. Neresi ise bize verilen hangi nimetlerse üzerimize yağıyor. Bilemiyoruz. Bir mutsuzluk var. Ve bu virüsten daha hızlı bir şekilde ilerliyor kardeşlerim. Şimdi bazı notlar aldım. Mesela bugün 7 milyardan fazla insanla aynı dünyadayız. Dünya dönüyor. Olaylar oluyor. Bunları bilmiyoruz kardeşlerim. Hayatımıza bir şekilde devam ediyoruz. Ama hayatın bu akışı içerisinde bu 7 milyar insanda şöyle imtihanlar olduğunu unutuyoruz. Kimisi efendim savaşta şehit oluyor bir zalim tarafından kimisi savaşta bir yakınını kaybediyor kimisi yaralanıyor gazi oluyor kimisinin yakınları gazi çocuğu hastalanıyor rahatsızlanıyor kimisi o savaştan o zulümden kaçarken evet bir bakıma hayatını kazanıyor, diğerleri hayatını kaybetmişti ya ama hayatını kazanmanın dışında her şeyini kaybediyor, özgürlüğünü kaybediyor, kendini ifade etmeyi kaybediyor, bayrağını kaybediyor. Şimdi onun dışında savaşı geçelim, açlıktan ölen, suya hasret susuz milyonlarca insan var özellikle Afrika kıtasında bunlar yetim, aynı zamanda öksüz olanlar, bugün bizim burnumuzu kıvırdığımız, böyle sırtımızı döndüğümüz, aman dediğimiz o nimetlere ulaşamayanlar, Mevlana Allah rahmet eylesin, onun bir sözünde söylediği gibi, senin dert olarak gördüğün birçok şey başkaları için bir nimettir. Eksik olarak gördüğün o sofranın Belki hayalini bile kuramayan insanlar var. İşte bu 7 milyar insanın içinde aynı şartlara haiz olmayan, aynı koşullarda yaşamadığımız insanlar arasında en az 5 milyar insandan çok daha iyi bir konumdayız. Dikkat edin, 7 milyar küsür insan var ama bunların neredeyse 5 milyara yakını çoluğu, çocuğu, hastalığı, suya ulaşamayanı, şu sunu, bu sonu toparlayın. Milyarlarca insandan daha iyi bir konumdasınız. Milyarlarca insandan daha sağlıklısınız. Mesela bugün ortalamalara bakıyoruz. Sadece İstanbul'da normal sebeplerden ölüm bir sebeple gelecek illaki 350 ila 370 kişi sadece İstanbul'da son nefesini veriyor. Onlardan biri de olabilirdik. Hasıl bizim mutlu olmak için aslında sayısız sebeplerimiz var. Ama bizler onlara değil bize verilmeyeni, istediğimiz ama bizim olmayanları kurcalamaya çalışıyoruz. İşte hal böyle olunca da kardeşlerim o virüs, Covid-19 nasıl insandan insana yayılıyor? Bir düğün oldu, düğünde bir tanesi korona e, mikrobunu almış. İnsanlar bilmiyor, sarılıyorlar, öpüşüyorlar vesaire, kucaklaşıyorlar. Nasıl bir kişi koca bir düğünde yüz kişiye o virüsü bulaştırıyorsa, şükürsüzlük ve mutsuzluk, kanaatsizlikte e, hem kendimizi... Hem de etraftaki insanları etkiliyor. Eğer siz kanaatsiz bir, mutsuz bir anne olursanız, kocanız, akrabalarınız, çocuklarınız da etkileniyor. En önemlisi siz etkileniyorsunuz. Bir koca olarak böyleyseniz, hanımınız sizin yüzünüzden mutsuz oluyor. Çocuklarınız mutsuz oluyor. Şimdi bugün şunun altını çizelim. Hiç not almaya gerek yok. Ezberinizde tutacağınıza inanıyorum ama ben unutmayayım diye birkaç not aldım. Bunun karşısında bir gücümüz olması lazım. Allahu Teala her şeyi bir sebep üzerine yaratmış. Bu kadar mutsuzluk ekiyoruz, mutsuzluk biçiyoruz. Peki ne yapmalıyız? Bak. Şunlar olmalı hayatımızda. Temel ihtiyaçlarınıza yetecek kadar paranız. Ne demek bu şimdi? Temel ihtiyaçlar sana göre değişiyor, bana göre değişiyor. Doğru. Ama ortalama, yani ölmeyecek kadar. Kirada oturuyorsun, kiranı verebilecek kadar. Çocuğunun iyaşesini yerine getirebilecek kadar. Ney? Para. 2. Helal ve haramı, iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı. İdrik edebilecek, dengeli olacak bir akıl sahibi olacağız. Üç, kendinize yeteri derecede saygıyı öz saygı deniyor buna var edecek bir yapımız olacak. Ne demek bu? Öz saygı. E, bir dakikaya, başkasına saygı duyuyoruz. Kendimize saygımız nasıl olacak? Şu, biz bunu Biraz es geçiyoruz. Hayatta herkesi düşünürken kendinizi düşünmeye fırsat bulamıyorsunuz. Çocuğunuza, kocanıza, hocanıza, iş yerine vesaire, Siz bir şeyler aktarırken kendinizle ilgilenmeyi es geçiyorsunuz. İşte bu da neyi beraberinde getiriyor? Sorunları. Bu sefer içine kapanık dışarıya çıkarken bir maske takmış. Hayali bir maske düşünün. ...rol yapan insanlar oluyoruz. <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> falan. Ama içeride... ...ağlayan... ...mutsuz bir insan. İşte bu madde çok önemli. Öz saygın... ...olacak kendine. Bir dakika. Evet ben bir hanımım. Benim kocam var. Annem babam var. Çocuklarım... ...sorumluluklarım var. Ama ben de varım. Ben de Allah'ın bir kuluyum. Onlara ayırdığım vaktin... Aynısı olmasa da benim de kendi zevklerim helal daire içerisinde amaçlarım olabilir. Kendine saygın, kendini bazen pohpohlaman, aferin ya, demen lazım. Erkek için de bu şekilde. Akşama kadar çalıştınız. Kimileri mesela erkenden işine gidiyor, erkenden geliyor. Turgay abimiz var mesela, Yakamoz Akvaryum, Bağcılar'da. Abimize bakıyorum, Turgay abim sabahın erken vaktinde... Mesela dükkan açıyor. Gecenin saat 10'a, 11'ine, bazen 12'sine kadar çalışması gerekiyor. Şimdi Turgay Elgün abi ne düşünecek? Diyecek ki: "Gerçi öyle de yapıyor biliyorum. Ben çoluğum, çocuğum için helal dairede çalışıyorum. Şu an eğleniyor muyum? Şu an dükkanını kapıyan veya memur şu saatte işine gitmiş bir insan gibi değilim." Aklına getirecek ki: "Aa, bir dakikaya ben şu anda sadaka sevabını inşallah alıyorum. Helalinden alın terimi döküyorum. Ve şu saate kadar çalışıyorum ama işte bir gayem var, hedefim var diyecek. Şimdi biz şunu düşüneceğiz. Bu saate kadar çalışıyorum, ediyorum. Arada da ne yapacak? Kendine vakit ayıracak. Kendi zevkleri, kendi istekleri. Her şey olmasa da bu herkesin hakkıdır. Kadın olun, erkek olun. Yaşlı olun, genç olun arkadaşlar. Bu çok önemli. Bir başka madde. Mutlaka hayatımızda ümit olması gerekiyor. Ümitsiz bir insan yaşayan ölüdür kardeşlerim. Ümit bizim için bir fidan düşünün. Bu fidanı ekerseniz, Eğer güneş olursa, eğer toprak olursa, eğer su olursa bu yetişir. Ve kocaman bir ağaç olur. Eğer meyve veren bir ağaçsa meyvesini yersiniz. Şimdi biz umudumuzu ekeceğiz. Ne ekersen onu biçersin diyor büyüklerimiz. Umut ekelim bol bol. Derler ya şu kadar para biriktirdim, şöyle oldu böyle oldu. Biz insan biriktirelim. Biz umut biriktirelim. Bir hasta var, bir kardeşimiz var mesela, bir hastalığı olmuş. Vay be çok üzüldüm senin bu haline ya falan. Ya tamam da geçer inşallah kardeşim demek var. Bir de ahlayıp vahlamak var. Hele hele bunu yüzüne insanın söylemek var. Engelli kardeşlerimiz var biliyorsunuz. Yüzü yanmış olabiliyor, tek kolu tek bacağı olmuyor, bazen duymuyor, gözlerinin görmediğini biliyoruz. Bu insanlara davranırken de biraz daha şöyle e, akıllıca davranmak lazım. Onlara moral vermek lazım. Şimdi biz... Çocuklarımıza da maalesef neyi öğrettik? Böyle bir şeyle karşı karşıya kaldıklarım zaman çocukların suratı böyle bir gidiyor, şöyle bir bakıyor. Hani acıyarak bakıyor. Bir dilenci gördüğü zaman, bir engelli insan gördüğü zaman. Hayır, tam tersine. Onlarla iletişiminde selamlar Mesela hanım diyelim karşıdaki tamam ama hemcinsin. Nasılsın, iyi misin inşallah falan. Hiç bir şey yokmuş gibi. Zaten arada bir şey yok da ona belli etmeyeceğiz. Kardeşlerim bu madde çok önemli. Biz umudumuzu yavaş yavaş kaybediyoruz. Her konuda böyle. Yok. Bitti artık ya. Ben bunu başaramayacağım. Bunun üstesinden gelemeyeceğim diyoruz. Bir dakika. Kimler neler yaşadı hayatta da yine imtihan olduğunu unutmadı. Kimler Artık yeter dedi bayrağı çekti, artık teslim bayrağını. Rabbimiz Celle Celaluhu o bayrağı yerinden aldırdı, göklere dikti. Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlayın. Peygamber olmasına rağmen zindanlarda yattı ve senelerce yattı, iftiraya uğradı, neler çekti. Ama zindandan çıkaran Allah Celle Celaluhu onu şimdikinin padişahı diyelim, Sultanı yaptı sıra? Sen yeter ki umudunu ek, insanları biriktir, kardeşliğini biriktir. Havalara girmeyelim. Yeter. Kardeşim, bir başka ve son madde. Ne maddeleri bunlar? Kaybettiğimiz mutluluğu, kanaatsizliği ve sürekli eleştirip durmayı hayatı. Bunu bitirmek için son madde, en önemli madde. Sahip olduğu, her şey için şükredecek bir kalp. Şükretmek, bedava. Derler ya, her eczanede bulabilirsiniz diye. Ücretsiz, eczanede. Bir şimdi maske alıyorsun, maske bile bir liraya veriliyor. Ne alıyorsun sen bedavaya? Ama şükür bedava. Ve mutluluk sebebi kardeşlerim. Bunu unutmayalım. Yani sen insanlara, hayvanlara, çiçeklere merhametle davran. Kendine öz saygını yitirme. Bir dakika. Sen benim hanımım olabilirsin. Kocam olabilirsin. Güzel bir dille. Benim e, hangi iş yerinde çalışıyorsan müdürüm olabilirsin. Patronum olabilirsin. Benim e, muhtarım olabilirsin. Bakanım olabilirsin. Kim olursan ol. Saygı duyuyorum. Ama benim haysiyetime, benim kişiliğime, benim inancıma, benim kıyafetime, benim fikirlerime hakaret edemez. Bitti. Bu hakkı kimse kimseye kapatamaz, yasaklayamaz. Bunu bileceğiz kardeşlerim. Allahu Teala hayırlı bir ömür nasip eylesin bize. Ve bol şükreden Kanaat sahibi insanlardan eylesin. Bir insanı mutlu etmek kolay. Nasıl bir insanı mutlu etmek biliyor musunuz? Küçük şeylerden mutlu olmayı bilen bir insanı her şekilde mutlu edebilirsiniz. Küçük bir hediye verirsin ona. Dersin ki seni seviyorum. Hanımına dedin, kocana dedin veya işte sevdiğin birisi var. Kardeşim seni seviyorum al bunu peçete. Şimdi bu peçete nedir? Karşındaki küçük şeylerden mutlu olmayacak bir insansa, bu kağıt parçasını mı sen bana reva görüyorsun? Bu ne ya mesela? Ama sadece peçete değil mevzu. Bu 200 liradan oluşan bir banknot olsa 100 tane, onu da versen mutsuz bir insan için o mutlu edici bir şey olmaz Dünyanın bütün varını, yoğunu koysan da mutlu olmaz. Mutluluk sadece şununla ilgilidir, bununla ilgilidir diye bir şey yok. Kişiden kişiye değişir. Kimisi için böyle, kimisi için böyle. Ben bunu yaşadım bu ay içerisinde. Senede bir kez köye gidiyoruz. Köy yaşantısına çok büyük bir özlemimiz var. Yoruluyoruz. Gittiğimde bunu anladım. Anladım. Gittiğim yer öyle manzarası, karşısında deniz olan bilmem ne ormanın içinde yerler değil, köy. Hem de İç Anadolu'nun köyleri, Eskişehir, Çankırı vesaire Ama beni çok mutlu etti. Yani o kadar mutlu oldum ki, hatta o köyde yaşayan insanlar, ''Ya İbrahim, biz seni kadar mutlu değiliz burada. Kendimi çocuk gibi hissettim. O elmayı koparıyorum, yerden efendim... Ekşi, ekşi ne deniyordu ona ya? Ekşi melek mi deniyordu? Biz kuzu, kuzu kulağı diyoruz mesela. Ekşi bir şey, yeşil. Onu koparıyorsun, yiyorsun. Temiz hava, ses yok, gürültü yok. Yediğin yemeği anlıyorsun, kıldığın namazı anlıyorsun. Çok farklı bir şey. E şimdi, mutlu olmak için benim için büyük bir sebep bu. Sessiz, sakin bir yer. Ama isim vermeyeyim. Bir kardeşim de abi neredesin dedi bizim WhatsApp gruplarında. Aldım telefonu kardeşim dedim tatile geldik falan neredesin çok merak ediyorum dedi. Ben de şöyle çektim etrafı kameraya bak dedim böyle şu tarafta böyle bu taraf böyle dedim. Dedi ki Allah iyiliğini versin. Abi orası ne öyle dedi ne kadar sıkıcı bir yer dedi ya. <gülüyor> Her taraf dedi daha tepe yani. Abi ben mutluyum. Ben bununla mutlu oldum. O da başka şeyle mutlu oluyor. Yani demek istediğim kardeş, mutlu olmak için bahane üretmemiz lazım. Umutlu olmamız için bahane üretmemiz lazım. Yoksa ne evliliğin sürer, ne işletmen devam eder, ne senin hayatın bu şekilde gider. Böyle suratı asık, mutsuz bir insan oluruz. Şimdi bazı kardeşlerimiz de şunu anlatıyorlar. İbrahim abi, biz seni hep böyle neşeli görüyoruz. Tebessüm ediyorsun vesaire. Zannediyorsunuz ki o kardeşlerim için söylüyorum. Bizde dert yok. Ne evlatlarımızla ne maddiyatla değil mi? Ne insanlarla iletişimimizde ne nefsimizle hiçbir derdimiz yok zannediyorsunuz. Belki de sizden fazla derdimiz var. Siz bakmayın bu kameralar karşısında veya mikrofon karşısında konuşan adama. Anlattıklarına bakın. Bizim derdimizi boş verin. Ümmetin derdini dertlenelim biz. Ya ama var bizim de derdimiz. Zaten dertsiz insan gereksiz insandır. Ama neyi derdeden? eden? Burnumda bir tane sivilce çıktı burada ya. Ben bu sivilceyle sokağa çıkamam diyen bir insanın da derdi vardır. Ya geçen hafta şu gömleği almıştım. Ne bileyim artık bunu beğenmiyorum deyip de bilmem kaç liralık gömleği atıp her hafta yenisini alan bir insanda... Mutsuz olabilir. Bunları boş verin. Biz diğer mevzuya geçelim. Vaktinizi almayayım. Allahü Teala her birimize kanaati, sabrı, mutluluğu, huzuru nasip eylesin. Amin. Şimdi kardeşlerim, diğer mevzuya geçiyoruz. Diğer mevzu şu gündemle ilgili mevzu. Onu da biraz bahsettikten sonra sizin mesajlarınızı okuyacağım bugün. Ne zamandır yapmıyorum. İlk önce haberi size söyleyeyim. Güneşte müthiş patlamalar var. Bu yeni değil. Güneşteki patlamalar, bilim insanlarının anlattıkları kadarıyla tabi biliyoruz. İlk gözlemler yapılana kadar, bilinmiyordu, yapıldıktan sonradan bu zamana kadar, 100 senedir, 110 yıldır gözlemleniyor. Sürekli güneşte bir patlama var. Peki güneş nedir? Kısaca bir bilgi vereyim size. Dünyamızdan Lütfen buraya dikkat edin. Dünyamızın büyüklüğünü düşünün. Biz sadece Türkiye'deyiz. Güzel ülkemizdeyiz. Kıtaları düşünün. Kocaman dünya bize çok büyük geliyor. Bu dünyadan 972 bin tane sığdırabiliyorsunuz. 972 bin tane dünyayı yerleştiriyorsunuz güneşe. Güneş böyle. Kurban olduğum Rabbim Celle Celaluhu'nun mucizelerinden bir tanesi. Ne mesaisi bitiyor, ne gidiyor başka yere kararıyor. Ta uzak yollardan bize ısısını, ışığını yolluyor. İşte o güneşte dünyadan daha büyük bir siyahlık var. Bunu yeni yeni keşfetmeye başlamışlar. Güneş de biliyorsunuz, hani dünya kendi etrafında ve güneşin etrafında dönüyor. Aynı zamanda da güneş kendisinin de etrafında dönüyor. Bilim insanları diyor ki, o siyahlık daha dünyadan görünür tarafa yeni geçti. Buradan görünüyor. Mars büyüklüğünde bir e, siyahlık var. Peki bunun bugün bizim konumuzda ne alakası var? Şöyle manyetik alan dediğimiz alanlar var kardeşlerim. Bunu çok fazla ayrıntılar ile size anlatmak istemiyorum. Kafanız karışmasın ama bu manyetik alanlar Fen ilminde de zaten biliniyor. Mıknatıs örneğini size verebilirim. Mesela gelgit olayları var. Ay'ın dünyaya yaklaşması, uzaklaşması ile ilgili bir takım o manyetik rezonanslar var vesaire. Diyor ki bilim adamları bu dünyada saklı bulunan manyetik alanların içerisinde elektronlar var ve protonlar var. Güneşteki bu patlamalar özellikle o siyah Bölümden kaynaklanan bize doğru döndüğü için dünyadaki bu elektronları ve bu protonları hareketlendirme olasılığı var. Bu ne demek? Bunun Türkçesi şu. Eğer bilim insanlarının açıklaması bu böyle devam ederse çok yoğunlaşmaya başlamış patlamalar elektrik elektronikle ilgili büyük sıkıntılar yaşanabilir diyorlar. Ben size bir örnek vereyim. 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri belki de en büyük zulümlerinin başlangıcını o zaman yaptı. Hiroşima ve Nagazaki'ye Japonya'da atom bombası attı. İki tane uçaktan atıldı biliyorsunuz. Ve bunun sonucunda on binlerce insan öldü. Atom bombası öyle bir patladı ki efendim... Evvela bir ışın, ışından sonra ses, sesten sonra bir acayip toz bulutu ve bu radyasyon sebebiyle o bizim gözümüze göremediğimiz elektronlar, protonlar müthiş bir facia oldu. Hatta belki ilk defa şu cümlemi duyacak insanlar olabilir. İbrahim abi sen ne diyorsun diyeceksiniz belki de. Hiroşima'da insanlar öldü, kanser oldu, işte e, sakat kaldı çok ilginç bir şey daha oldu. Bunu inşallah size fotoğraflarını, videolarını da iletirim birkaç gün geçtikten sonra. Belki siz de izlersiniz. İnsanların sadece gölgesi kaldı biliyor musunuz? Mesela şu masa var. Masaya bir zarar vermemiş o atom bombası, o radyasyon. Masa burada duruyor. Demirden, çelikten masa olsa belki eriyecek. Hiçbir şey yapmamış masaya. Masanın üzerinde duran adam yok. Ama üzerinde şu masanın elini koyduğu yer vesairesi gölgesi kalmış un ufak olmuş yani bir anda nereye geldik nereye 1945'te böylesine feci bir e, patlamaya vesile olan atom bombası var ya buraya dikkat edin niye anlatıyorum güneşteki patlamaları kardeşim 800 milyarla çarpın 800 milyar kat Güneşteki patlama kurban olduğum Allah Celle Celalu, Atom bombasının Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombasının 800 milyar kat daha fazla büyük bir enerji açığa çıkarıyor bir günde. E peki biz nasıl yaşıyoruz? Güneşten uzağız. Bu burada bu burada. Hiçbir insanoğlu Mars'tan bilmem ne kadar ileriye bile gidememiş ışık yılı var, hesabı var. Ama ısısı geliyor, ısısı bize ne kadar geliyor? Bu mesafelerden sonra işte hava sıcaklığı 40 derece, 42 derece oldu diye biz anlıyoruz. Hem uzak hem de korunuyoruz. Atmosfer, stratosfer vesairesi var. Ama işte bilim insanları diyor ki, kardeşim bu böyle devam ederse, bu artarak devam ediyor ısı belki yükselmez ama o radyasyon ışınları gelir. Geldiği zaman ne olur? Şimdi sıkı durun. Komple teorisine geçeceğim bu olayla alakalı. Şimdi birileri diyor ki bazı kıtalarda elektrikleri veya bazı aletleri çalışılmaz hale getirecekler. İnsan nüfusunu azaltmak istiyorlar diyorlar. Bu görüş sahiplerinin haklı bir Ellerinde belge var. O belgeyi size söyleyeceğim. Daha önceki programda da söylemiştim bir buçuk sene evvel. 1962 yılında Haziran ayında Johnston diye bir adada Starfish Prime ismi araştırmak isteyenler için Starfish Prime isimli bir deney yaptı Amerikalılar. Ne deneydi bu? Okyanusta denediler, karada denediler. Bu 1962'deki deney havada olan ilk deneydi. Nükleer bir bomba patlattılar. Bir deney yaptılar. Bu deney neydi? 400 kilometre yerden yüksekte bir patlama meydana getirdiler. Lütfen dikkat edin. Bu patlamanın sonrasında 1400 kilometre o patlama yerine uzaklıkta olan Havai'de sokak lambaları kesildi, telefon santralleri birden çöktü ve çalışır durumdaki tüm araçlar, motorlar ve içerisinde motor devri olan hastahanelerdedik, hastahanelerdeki bütün devreler dahil hepsi durdu. Dikkat edin, yerden 400 kilometre uzakta bir patlama 1962 Havai'ye 1400 kilometre uzaklıkta ve bu patlamanın sonrasında da yani Türkiye'nin bir ucunda bir patlama oluyor İzmir'de neredeyse Ağrı'da ki yer etkileniyor. Peki diğer yerler neden etkilenmiyor? Her taraf okyanusu deniz yani bir yerleşim birimi yok. İşte bu de bu kadar sokak lambalarını etkisiz hale getirmiş. Çalışan motorları durdurmuş vesaire. Bunu diyorlar ki bu adamlar hayra çalışmadı Amerikalılar. E, Suriye'yi mahvettiler, Irak'ı mahvettiler, Afganistan'ı mahvettiler. Dünyada yapmadıkları zulüm, pislik kalmadı. E şimdi 62 nerede, 2020 nerede? 50-60 senedir bunlar acaba e, nasıl bir şey yapıyor, e, uğraşıyorlar? Nasıl bunu ilerletiyorlar mesela? Heh bu mevzu için bunlar konuşuluyor. Yani komple teorisi deniyor ya mesela işte buna ne isim verirseniz verin bu. Gerçi bunu Çin de yapıyor. E Çin zaten Doğu Türkistan'da insanları katleden dünyanın en zulüm efendim eden ülkelerinin başında gelmiyor mu? Çin'de de aynısı var. İngiltere, İngiltere'de de aynıları var. İsrail hangisini konuşalım? Ama bir örnek için bunu saktardım. Şimdi, elektriksiz kaldığınızı düşünün. Bu yayını yapamayız. Bırak sen benim yayınımı. Evinde bir ay elektrik olmadığını düşün. Evinde ne etin kalır, ne tereyağın kalır, malzemelerin bozulur. Evinden çıkalım dışarıya. Allah korusun, kemoterapi gören kardeşlerimiz var. Böbrek hastası kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz hep elektriğe bağımlı. Evinde mesela oksijen... E, tüpüyle veya o solunum cihazlarıyla yaşayanlar var. Bir ay elektriğin olmadığını düşünün. E şimdi petrolle ilgili sıkıntılar da var. E, petrol elektrikle o fabrikalar, o dönüştürücüler hep elektrikle bir ay boyunca ne kadar jeneratör çalıştırabilirsin hastahanelerde? Hadi bir gün gitsin, tam kapasite iki gün gitsin. Diyorlar ki elektrik kesintileri milyonlarca insanın ölümüne sebep olacak diyor. Allahu alem. Bugünün de sahibi, dünün de sahibi, yarının da sahibi Allahu Teala'dır. Bizler başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Herkesin bir hesabı var, ülkelerin de bir hesabı var, izimlerin de bir hesabı var, iyilerin de bir hesabı var, kötülerin de ama Allah'ın da bir hesabı var. Dolayısıyla sadece bu konu hakkında ayrıntılara dalmadan bir iki mevzuyu anlatmaya çalıştım. Korkup da. Aşırıya kaçıp ev hamlanmanın da bir gereği yok. Ama sen de demeye de gerek yok. Şimdi bu mevzuyla ilgili son bir şey söyleyeyim. Trilyonluk uçaklar var. Biliyorsunuz. En basit dediğimiz bir uçak bile bilmem ne kadar şey var. Masrafı var mesela. Çok. Bu uçakları küçük bir bombayla ki bu bombalar da sanki bir gök gürlemesi gibi oluyormuş en fazla. Küçük bir bombayla Havada bilmem kaç saat bir etki bırakıyorlarmış. Havadaki uçaklar gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Havadaki uçaklar gidiyor yani. Ölüyor. İçindekiler de vesaire. O açıdan Allahü Teala sonumuzu hayır eylesin. Hem güzel ülkemiz için, İslam ümmeti için de hayırlara vesile olsun kardeşlerim. Şimdi sizin mesajlarınıza geçeceğiz. Böyle aralardan inşallah... Okuyalım sonra programımızı da hitama erdirelim sonraki programımızda da inşallah e, sizin soru cevaplarınıza geçelim tamam mı kardeştir Allah razı olsun şimdi bakalım bir kardeşlerimiz neler yazmış 14 yaşında bir kardeşimiz var. Zeynep Hanım kardeşim soy isimlerinizi okumuyorum, hep dinliyorum demiş. Ha, 14 yaşından beri dinliyorum demiş. İyi ki varsınız. Dualar etmiş, çok teşekkür ediyorum. Babam gibi oldunuz demiş. Allah razı olsun, babanıza da selamlar. Özel dua bekleyenler var. Dua makamı, duaların kabul makamı Allahü Teala'dır. Biz dua ederiz. Müslümanın Müslümana duası makbuldür diye inanıyoruz. Dua ediyoruz birbirimize İnşallah Allahü Teala hakkımızda hayır olana buyursun. Ne hayır ne şer bilmiyoruz. Bugün düşüyoruz eyvah belim incittim diyoruz. Bu sefer ya işte şimdi tam sırası mıydı ya? Şunu yapacaktım bunu yapacaktım belim gitti diyoruz ama o belin ağrıdığı için başka şeyden kurtuluyorsun bilemiyoruz. Ya Rabbi hakkımızda hayır olanı bizlere ver ve ne olur? Hakkımızda hayır olana bizim de razı olmamızı nasip eyle. Gönlümüz de razı olsun. Niye bu benim başıma geldi? Niye böyle oldu demeyelim. Amin. Devam ediyoruz. Namık kardeşim ağzına yüreğine sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Özlem Kenci aleykümselam. Allah hakkınızda hayırlısını versin. Emine Keskin kardeşimize eyvallah. Samet İspir Şenur Yoldaş teşekkür ediyoruz. Sayenizde bu pandemi döneminde... Yalnız kalmadık demiş. Allah razı olsun. Melisa'ydın kardeşimiz, iyi ki soy isimleri okumuyorum, unuttum. Allah şifa versin bütün hastalara demiş. Helin kardeşimiz, sizin sayenizde hayatın farklı bir hale aldı. Çok şükür iyi ki tanıdım sizi demiş. Allah razı olsun. Ecmain. Semih kardeşimiz, Allah razı olsun. Almanya'dan selam ve dua ile demiş. Almanya'ya selamlar. Yurt dışından takip edenler de varmış. Eyvallah kardeşim. Nehir Ceylan'a selamlar. Penah kardeşimiz Azerbaycan'dan ona da selamlar. Doğukan kardeşimiz abi diyor benim bir sualim var. Aslında bugün sual almıyoruz ama okuyalım. Çocukluk arkadaşım var. Ben doğru yola girdikten sonra İslam'a ve Allah'a küfür ediyor. Ne yapmam lazım? O arkadaştan uzak durmanız lazım. Doğukan kardeşim iyiye tavsiye edersin arkadaşını. Bu yaptığın yanlış dersin. Baktığın gördün, sana saygı duymuyor senin inancına, sen de ona saygı duymayacaksın ve yollarını ayıracaksın. Yani onu ben kazanayım, dostluğumuz bitmesin diyebilirdin ama ne zaman bunu dersin, sana saygı duyacak, senin namazına, senin inancına saygı duyacak. Bu senin inancına hakaret olduktan sonra, böyle bir durum yok, kusura bakma, yol vereceksin, güle güle diyeceksin arkadaşına, yeni arkadaşlıklar kuracaksın... Bu arada bu Doğukan kardeşimizin mesajından sonra söyleyeyim. Ne olur birilerini ben hidayete çekeceğim diye onların ortamlarına geri geri kendinizi kaybetmeyin. Etrafımda bir veya iki tane bir iki ayda bir örnek gördüm. Aman kardeşim gitme dedim ne olur dedim. Şimdi kafası karışmış bir halde İbrahim abi ne olur bana yardım et kafam karıştı diyor. Gitme kardeşim kaşınma Allah selamet versin de anlayana tebliğ edin. Anlamayana, benim di özür dilerim, benim dinimle dalga geçenlere ne olur muhatap olmayın. Sana Allah hidayet versin. Sen kendine gelene kadar sana dua ediyorum. Benim dinime hakaret edemezsin kardeşin din. Aranızı biraz mesafe koyun, ayırın. Ercan kardeşim, Ercan Feda'ya da selamlarımı iletiyorum. O da yeni bir YouTube kanalı açtı. Ercan Feda diye hayırlara vesile olsun. O da çalışıyor zannediyorum az önce evet mesajını gördüm. Umre çekilişi var onun da önümüzdeki ay oradan takip edin mutlaka inşallah tam böyle gönülden isteyen birine nasip olur amin. Gülizar Emin Viyana'dan Avusturya'dan selamlar iletmiş selamlar olsun Ferit Mirzaev selamlar Ayşe kardeşimiz Serpil kardeşimiz. Bir kardeşimiz burada e, görüntüyle ilgili bir şey yazmıştı. Niye görüntünüz var demişti ama çok mesaj geliyor arada. Ne tarafta? Kusura bakmayın sayfayı da ye yenileyemedim şu anda. Bir iki böyle mesaj var. Niye görüntülüsünüz? Biz sizi radyoda dinlemeye alıştık. Niye böyle oldu falan? Eski muhabbeti kaybettim türünden var. Şunu söyleyeyim size. Görünmek ve biraz daha böyle taraftar toplamak için çıkmıyoruz. Bir emir gereği olarak çıkıyoruz. Ha şunu söyleyin İbrahim kardeşim sen yayında şöyle bir hata yaptın, şöyle bir yanlış yaptın deyin. Benim kılığım, kıyafetim, takkem, sakalımla ne olur e, hiç hiç gündem yapmaya çalışmayın. Ben hakkımı helal ediyorum ama bunlar küçük tefek şeyler. Yani böyle olması gerekiyormuş. Biz İbrahim abi senin sesini istiyorduk, biz senin suratından ne yapalım haklısınız. Ama görüntülü etkileşim de çok önemli. Benim de burada şu saatte evimde işim gücüm çoluğum çocuğum var değil mi? Bir gayemiz var bakın şu tarafta yazıyor. Bu taraf mı? Şuraya mı denk geliyor? Ha? Bak bir logomuz var bir hayalimiz var yazıyor. Bir hayalimiz var. Bu kardeşimizin bileceksiniz ki bir hayali var. O hayalimiz var biz o hayalimiz için yaşıyoruz. Ben göründüm, o göründü, şöyle oldu, böyle oldu falan filan bunları boş verin inşallah. Ha bir de şöyle bir şey var. Görmek istemiyorsanız ki saygı duyuyorum. Bu ses kaydı olarak da YouTube'da alınabilir. Ses kaydı olarak da dinleyebilirsiniz. Serhat Barış hocam üniversite sınavına hazırlanıyorum. Dua edin demiş. Serhat kardeşim sen ve diğer kardeşlerimiz inşallah sizin için hayırlı yerlere gidersiniz. Hayırlı mesleklere sahip olursunuz ve hayırlı insanlarla karşılaşırsınız. Şengül kardeşimize, Serpil kardeşimize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, özür dilerim. Heh. Namık kardeşim, Emine, Samet İspir, Melis kardeşimiz, Hira kardeşimiz, Arzu Kaya kardeşimiz, Saadet devam ediyor bu şekilde... Güler kardeşimiz, hocam diyor, annem hasta, kardeşim hasta, ben hastayım. Ne olur dua edin. Ya Rabbi Celle Celaluhu bu kardeşimize ve hastalarımıza Şafi isminle ne olur? Şifalar nasip öyle. Sen kafisin Ya Rabbi Celle Celaluhu. Amin. Dua kimden gelirse, hangi vakitte edilirse edilsin, hangi dilde edilirse edilsin. ...merciyi kabul, merciyi aynıdır. E ben Arapça dua edemiyorum. Allahu Teala senin dilini, tükrük bezini, ses telini yaratandır. Senin kalbinden bilen Allah Celle Celaluhu. Senin Türkçe konuşmanı, Almanca konuşmanı mı anlamayacak? Şöyle yapsan, soruyorum size. Siz duymadınız. Sadece ben biliyorum. Rabbimiz duymadı mı? Duydu. O yüzden ümitsiz olmayın sadece şunun duası olsun bunun duası olsun demeyin samimiyetle yönelin kendiniz dua edin ya rabbi ya rabbi diye ve fazla fazla isteyin çünkü karşınızdaki bu aciz kardeşiniz değil neden benden bir şey istersen bir dakikaya ben sana 50 lira verirsem ya 100 lira şu var derim ama Allahu Teala celle celaluhu zenginlik konusunda hiçbir insana benzemez o yüzden bol bol isteyin Dünyada da yani ahirette de afiyet isteyin demişler. Yusuf kardeşimize, Emine kardeşimize, efendim Rusça yazılar var. Herhalde Kazakistan veya Azerbaycan. Oralara selamlarımız iletiyoruz. Efendim Derya kardeşimize Trabzon'a selamlarımız iletiyoruz. Bahtiyar kardeşimiz Bakü'den yazmış. Ona selamlarımız iletiyoruz. Ee, Tayfun Çelik seviyorum bu adamı demiş. Ben de seni seviyorum Tayfun kardeşim. Allah razı olsun. Hüsnüye kardeşimiz, Reyhan kardeşimiz devam ediyor böyle. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugünkü yayınımızda mesajlarınızı yani suallerinizi almayacaktım. Ama inşallah ölmez sağ kalırsak önümüzdeki hafta yine bu saatlerde her cumartesi bundan böyle 22'de sizlerle beraberiz. Bu vakte kadar... Eğer ben şunu sormak istiyorum, unutuyorum, şimdiden bir not iliştireyim diyorsanız e-posta adresimizi söylüyorum. Video yayınlandıktan sonra bant olarak birazdan e-posta adresimizi de inşallah açıklama kısmında bulabilirsiniz. İbrahim et çalıştığım kurum lalegulfm.com İbrahim et lalegulfm.com Buraya İbrahim abi şu benim aklıma takıldı. Şunu cevaplar mısınız? Bunu merak ediyorum. Bu konu hakkında şöyle bir fikir istiyorum sizden. Dediklerinizi yazın. Hem canlı yayında hem de o e-postaları inşallah ölmezsek değerlendireceğiz. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir mevzuyu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz atlanabilir, hoplanabilir, zıplanabilir reklamlar kanalımızda mevcut değil. Sizi rahatsız etmemek, şu ana kadar anlatmaya çalıştığımız şeylere muhalif şeyler olsun istemediğimizden dolayı çok güzel bugün ciddi ciddi ihtiyaçlarımızı gide giderebileceğimiz böyle güzel kaliteli makinalar daha iyi bir YouTube kanalı için harcamalar için bize yetecek paralar kazanabiliriz. Sadece bir tuşa bakıyor Allah'ın izniyle. Reklam butonuna bastığımız zaman reklamlar yayınlanıyor. Ama kanalımızda bu atlanabilir, hoplanabilir, zıplanabilir reklamlar yok. Dolayısıyla sadece bize ait olmayan fon müziklerden kaynaklanan daha eski bundan 1-1,5 sene önceki 20-25 tane videoda ki toplam 600'den fazla video var. 20-25'inde bu reklamlar çıkıyor. O da bizle alakalı değil. Size daha önce şunu söylemiştim. Birçok kardeşim, İbrahim abi şöyle bir şey yapsan, arka tarafa e, şöyle bir duvar yapsak, green screen yapsak, efektler yapılsa, bunlar İngilizce'ye, Almanca'ya çevrilse, şöyle bir kısa videolar güncellense, altyazı ekleseniz diyorsunuz ama ben tek başıma bunları yapamıyorum. Bir kardeşimiz var bunlarla ilgilenmeye çalışan, o da belli zamanlarını ayırarak yapabiliyor. E, bu kadar çok şey isteniyorsa imkanım yok diyorum. Bazı kardeşlerim ısrarla diyor ki biz sana maddi anlamda destek olmak istiyoruz. E, ben vakıf dernek değilim. Ben sizden bir şey de isteyemem. Ha Bunun çözümü YouTube'da katıl diye bir tane buton açmışlar. Diyor ki sen şu kadar ayda sana para verenlere bu kadar ve bu kadar verenlere efendim bazı özellikler ver. İnsanlarda isteyenler istedikleri zaman bu verdikleri parayı iptal edebiliyorlar mesela. Sana bağış yapsınlar diyor kanala yani destek olarak. E şimdi ben düşündüm. Bu bana saçma geldi. E ben zaten para kazanmak istesem reklamlardan kazanırım. Ve iyi şekilde kazanıyorsun. Ama buna gerek yok. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Diyelim ki aylık bilmem ne kadar ayda ödeyecek. İbrahim Soylu nereden kanalına katıl butonuna basacak. Ona ayrı video çekeceksin. E öteki onu göremeyecek. Bu bunu ben bunu yapmam Allah'ın izniyle. Şu aklıma geldi. Katıl butonunu açalım. Pazar veya pazartesi günü ama hiçbir kimseye ayrıcalık yok. Peki niçin açıyoruz bunu? Tekrar ediyorum. Hiç kimseye gizli video yok. Üyelere özel hiçbir etkinlik yok. Her şey hangi videoyu atarsa atalım. Her kardeşim benim için aynı değerdedir. Sadece ben yardım etmek istiyorum vesairesi bu çorbada tuzum bulunsun diyenler için bu. Kimseyi zorlamadan, kimseyi de yardım etmeyenleri bağış yapmak daha doğrusu istemeyenleri de zorlamadan olacak bu. Yarın bunu açacağız. Onu söyleyeyim. Çünkü biraz ilerlemek gerekiyor. Hizmeti bir ileri seviyeye götürmek gerekiyor. Bu da sizin midenizi bulandıracak reklamlarla sizin ilginizi dağıtacak şekilde olmayacak inşallah. Bu konuda en azından desteklerinizi bekliyorum. Yani maddi anlamda değil. Etrafınızdaki insanlara söylersiniz. Sizin durumunuz olmamış olsa bile. En azından biz de YouTube'daki bu rezil reklamlarla midesi bulanmış olanlardan olmayız. Daha güzel olur. Ha olmadı bir şey sıkıntı yok. Bu şekilde devam ederiz. Ham deriz sadece. Neden biliyor musun? Allahu Teala imkan verdiği zaman bir şey olur. Kimi istediğin kadar zıplarsın, hoplarsın olmaz. Bu sevgiye benzer. Kardeş, gönülden gönüle bir köprü vardır. Anladın mı? Güzel kardeşim. Bir insan bir insanı seviyorsa sevdiren vardır. Sevmiyorsan da yine ya nefsinden ya da Allah bana bunu sevdirmiyor dersin. Biz böyle düşünelim bunu. Yani İstiyorsanız bir şey yapın, kalbiniz bir şeyi tatmin oluyorsa, mutmain oluyorsa bir şey yapın. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sürçili ettiysek affola, ben sizlere haklarımı helal ediyorum. Eğer varsa ki zannetmiyorum ama hakkımı da size helal ediyorum. Çünkü bir haftaya kadar kim öyle kim kalabilemiyoruz. O vakte kadar hem e-posta adresinden suallerinizi, fikirlerinizi bizimle paylaşırsınız... Ve haftaya kadar inşallah neler aklınızdan geçiyor? Bunları, yorumları, iletmemi istediğiniz şeyler varsa bizimle paylaşırsınız. Her kardeşimize, izleyicimize, ilk defa izleyenler de aranızda olabilir. Selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. İnşallah haftaya, cumartesi aynı saatte buluşmak ümidiyle sizleri en emin olan Rabbimiz Celle Celaluhu'ya emanet ediyoruz. Hastalarımıza şifa... Borçlularımızı bu borçları ödeyecek maddi kazançlar helalinden işsiz kardeşlerimize hayırlı işler üniversitede vesaire hangi okula gitmek istiyorsa bir seçenek yapacak olan kardeşlerimize de hangisi hayırlı olacaksa onu çıkarsın Mevlamız Celle Celaluhu. Bekar kardeşlerimize hayırlı eşler hem hanım hem de bey için. Efendim iş arayanları söyledik. En önemlisi de kalbimizden bugün konuşmaya çalıştık. Rabbimiz Celle Celaluhu huzurumuzu almasın. İbadetleri kolay eylesin. Aranızda namazını kılmayan kardeşlerim var. Onlara şu birkaç cümlemiz vesile olsun. Hem bizim affımıza inşallah bu faydalı olur, yarar. Hemen namaza başlasın. Rabbimiz Celle Celaluhu hem ibadetleri kolaylaştırsın. Devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Ne olur şu duama siz de dua edin, amin deyin. Ya Rabbi kalbimi değiştirme, ayağımı sabit kıl, bizleri şumartma, bizlerinden kör kullarından eyleme, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Her birinize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Buyurun bir de salavat okuyalım, besmele. Hamdele, salvele de devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetine hediye olsun, selamlarımız olsun. Ahirette inşallah kendisiyle karşılaşmak o sancağın altında cümlemize nasip olsun. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hiç Allah, onaşerike, la, lahuül-mülk ve